Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi İkinci Bölüm Abdestin Fazileti Hakkındaki Hadis-i Şerifler Amr İbni es e Sülemi radıyallahu an bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ey Allah'ın peygamberi bana abdestten söz et, faziletinden bahset dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimse abdest suyunu hazırlayarak mazmaza ve içtinşak yapar, yani ağzına ve burnuna su alır da sümkürürse, mutlaka yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra yüzünü Allah'ın emrettiği gibi yıkarsa, muhakkak yüzünün günahları, suyla beraber, sakalının etrafından dökülür. Sonra iki elini dirsekleriyle beraber yıkarsa, mutlaka ellerinin günahları, suyla beraber, parmak uçlarından dökülür. Sonra başını mesh ederse, mutlaka başının günahları, suyla beraber, saçının kenarlarından dökülür. Sonra ayaklarını topuklarıyla beraber yıkarsa, Kesinlikle ayaklarının günahları suyla birlikte parmak uçlarından dökülür. Eğer bu adam kalkar namaz kılar da Allahu Teala'ya hamdü senada bulunur ve ona layık olduğu şekilde tazim eder. Kalbini de Allah için tevri eder. Yani onun dışındaki şeylerden boşaltırsa şüphesiz annesinin onu doğurduğu gündeki gibi günahlardan arınır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabristana gelerek, ey mümin kavminin diyarının sakinleri olan ölüler, selam olsun size. İnşallah biz de size şüphesiz ki katılacağız. İsterdim ki kardeşlerimizi göreydik, buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah diye sorunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz benim ashabım, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmeyenlerdir buyurdu. Bunun üzerine ashab sen ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın diye sorduklarında ne dersin? Bir adamın yağız ve doru Yani yelesi ve kuyruğu siyah, diğer tarafları kırmızı at sürüsü içinde sakar ve sekir yani alnı ve ayakları beyaz bir takım atları olsa o atlarını tanımaz mı? diye sordu. ashab kiram tabi ki tanır ya Resulallah deyince şüphesiz ki kıyamet günü onlar abdest eserlerinden elleri ve ayakları beyaz olarak pırıl pırıl gelirler. Ben de Havzı Kevser başında onların faratı önce varıp bekleyen yardımcılarıyım buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anın kölesi Humran şöyle rivayet etmiştir. Bir kere Osman İbni Affan radıyallahu an bir kap isteyerek üç kere ellerine su döküp onları yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokarak ağzına ve burnuna su çekti. Daha sonra üç kere yüzünü, üç kere de ellerini dirseklerine kadar yıkadı. Başını mesettikten sonra, ayaklarını da üç kere topuklarına kadar yıkadı. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Her kim benim bu abdestim gibi abdest alır, sonra iki rekat kılar da, o iki rekatta nefsiyle konuşmaz, yani aklına gelen vesveseye uymazsa, geçmiş günahları bağışlanır. Urve'nin Humran radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre, Hazreti Osman abdest alınca şöyle buyurdu. Size bir hadis haber vereyim mi? Eğer bir ayet, bildiklerini gizleyenleri tehdit eden Bakara suresinin, 174. ayeti olmasaydı onu size söylemeyecektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir kimse abdest alır da abdestini güzel yapar, bütün sünnetlerine ve edeplerine riayet ederek alır ve namaz kılarsa, mutlaka onunla daha sonra kılacağı namaz arasındaki küçük günahlar mağfiret olunur. Muhammed İbni Kab el-Kurazi radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının birinden bir hadisi şerif duyduğum zaman onu Kur'an'da arardım. Bunu da Kur'an'da aradığımda Fetih suresinin bir ve ikinci ayeti kerimelerini buldum. Mealen biz sana şüphesiz apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni dost doğru bir yola kavuşturur. Bu ayeti kerimeleri bulunca şunu anladım. Allahu Teala, Habibi'nin günahlarını affederek, ona nimetini tamamladı. Sonra, abdest ayeti kerimesini okudum. Sonunda, Allah, size bir güçlük çıkartmak istemiyor, fakat sizi iyice temizlemek, ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor, kavli şerifine ulaşınca anladım ki, Allahu Teala abdest ve gusül sebebiyle bu ümmeti mağfiret ederek onlar üzerine olan nimetini tamamladı. Ukbe İbni Amir radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bizim üzerimizde deve gütme vazifesi vardı. Nöbetim gelince akşamleyin develeri ağalarına götürdüm. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayakta cemaate bir şeyler söylerken yetiştim. Onun sözlerinden yetiştiğim şuydu. Herhangi bir Müslüman çok güzel abdest alır, sonra kalkarak iki rekat namaz kılar. Kalbi ve yüzüyle o iki rekata yönelir. Yani yüzünü sağa sola baktırmaz, kalbini de Mevla Teala'dan gayrine döndürmezse... ''Mutlaka o kimseye cennet vacip olur.'' Ben, ''Bu ne güzel şey, bu ne büyük müjde, hem herkesin zorlanmadan yapacağı kadar kolay, hem de sevabı çok büyük.'' dedim. Birdenbire önümde biri, ''Bundan önceki daha güzeldi.'' dedi. Baktım ki, Ömer radıyallahu anmış O bana, ''Ben seni demin gelirken gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen gelmeden önce şöyle buyurdular.'' dedi. Sizden biriniz abdest alıp onu sünnet ve üzere tas tamam icra eder de sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ederim derse mutlaka o kimseye ''Cennetin sekiz kapısı açılır. Hangisinden dilerse ondan girer.'' Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, ''Her kim abdest alır da onu çok güzel yaparsa, tırnaklarının altına varıncaya kadar vücudundan bütün günahları çıkar.'' Nuaym İbni Abdillah radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir kere Ebu Hureyre radiyallahu anh'ı abdest alırken gördüm. Yüzünü yıkadı ve abdestini çok güzel aldı. Sonra sağ elini ta pazuya ulaşıncaya kadar yıkadı. Sonra sol elini pazuya kadar yıkadı. Sonra başını mesh etti. Daha sonra sağ ayağını, ta baldırına kadar yıkadı. Sonra, sol ayağını da baldırına ulaşıncaya kadar yıkadıktan sonra, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, işte böyle abdest aldığını gördüm dedi ve şunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz abdesti tamamladığınızdan dolayı, kıyamet gününde alınlarınız ve bacaklarınız, beyaz olarak haşlı olacaksınız. Binaenaleyh sizden gücü yeten gurre ve tahcilini yani bu beyazlığını uzatsın buyurdu. Hadis-i şerifte geçen gurre ve tahcili uzatmaktan maksat, abdest uzuvlarını yıkarken farz olan yerin ötesine geçmektir. Ellerde bunun hududu dirsekleri biraz geçmek, ayaklarda da topuklardan biraz yukarı çıkmaktır. İbn Battal, Kadi İyaz ve İbn Tin rahimehumullah'ın buna müsaade etmedikleri rivayet edilmişse de İmam-ı Ayni rahimehullah bu iddiayı reddetmiştir. Gerçekte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dirseklerle topuklardan yukarısını yıkadığı sahih hadislerle sabit olduğu gibi Ravi Ebu Hureyre radıyallahu anh de bizzat abdest alma suretiyle hurre, ve tahcili göstermiş, öteden beri ulema da bu şekilde abdest ala gelmişlerdir. İbni Ömer radıyallahu anh'ın da böyle yaptığı rivayet olunmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin nuru, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde, Abdestliyken abdest almak nur üzerine nurdur buyrulur. İşte abdestin fazileti ile ilgili bütün bu hadis-i şerifler de müstakil bir ibadet olduğunu ifade etmektedirler. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiği üzere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestliyken abdest alana Allahu Teala O sebeple 10 hasene sevap yazar hadisi şerifi de bunun en güzel delillerindendir. Ulemanın beyanına göre abdest tazelemenin kalbi nurlandırmakta büyük bir tesiri vardır. Ehlullah'tan bazısı gıybet, yalan ve öfkelenme gibi hallerde nefsin galibiyeti ve şeytanın tasarrufu açığa çıktığı için abdest tazelerlerdi. Çünkü abdest nefis ve şeytandan gelen karanlıkları dağıtan bir nurdur. Meşayih'tan birinin yüzünde bir yara çıkmıştı. Su dokunduğu için 12 sene o yaralar iyileşmediği halde o zat her farz namaz için abdest tazelemeyi terk etmemişti. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Beş şey vardır ki imanla beraber onlarla gelen cennete girer. Beş vakit namaza abdestleriyle, rüku ve secdeleriyle vakitlerinde devam eden. Ramazan-ı Şerif orucunu tutan. Yol bakımından gücü yetiyorsa beyti hacceden. Gönül hoşluğuyla zekat veren. Bir de emaneti yerine getiren. Bunun üzerine ey ebedderda Emanetin edası nedir denilince cünüplükten yıkanmaktır. Çünkü Allahu Teala Adem oğluna dininden gusul dışında bir şeyi emanet etmemiştir diye cevap verdi. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altı haslet hayırdandır. Allah'ın düşmanlarıyla kılıçla cihad etmek, yazın oruç tutmak, bela anında güzelce sabretmek, haklı da olsan mücadeleyi terk etmek, bulutlu günde namazı kaçırmamak için erken kılmak ve kış günlerinde güzelce abdest almak, soğuktan donsa da abdesti eksik etmemek, Enes radiyallahu an'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ona şöyle demiştir: Ey yavrucuğum, eğer devamlı abdest üzere olmaya gücün yeterse bunu yap. Çünkü ölüm meleği bir kulun ruhunu abdestli olarak alırsa ona şehitlik yazılır. Yezid es-Sekki rahimehullah'tan rivayet edildiğine göre Allahu Teala, Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Sen abdestsizken başına bir musibet gelirse, kendinden başkasını tenkit etme. Rafi Ebu'l-Aliye radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun ilk hesaba çekileceği şey temizliğidir. Eğer tahareti güzel olursa, namazı da onun gibidir. Eğer namazı güzel olursa, diğer amelleri de namazı gibidir. Sevban radiyallahu anhtan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dost doğru olun, fakat çok zorlanmadan buna asla kadir olamayacaksınız. Bilin ki amellerinizin en hayırlısı namazdır abdeste de ancak mümin olan devam eder. Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim temiz elbiseyle abdestli olarak gecelerse, elbisesi içinde onunla birlikte bir melek geceler. O kişi gecenin hangi saatinde uyansa, O melek mutlaka, Ey Allah, felan kulunu bağışla, çünkü o abdestli olarak geceledi der. Bu hadis-i şerifleri nakleden, Ebu'l-Leys rahimehullah şöyle demiştir. Abdest alan kişi, Rabbini ziyaret kastettiğini bilerek, tazim üzere almalı ve bütün günahlarından tevbe etmelidir. Çünkü Allahu Teala, suyla temizlenmeyi, günahlardan yıkanmaya alamet kılmıştır. O halde, abdeste Allah'ın ismini anarak başlamalı, ağız yıkanırken gıybet ve yalandan da temizlenmeli, yüz yıkanırken harama bakmaktan yıkanmalı, diğer uzuvlarda da bu niyet korunmalıdır. Abdest bitince de dua ve tesbihte bulunulmalıdır. Ayrıca eserlerde varid olduğu üzere abdeste devam etmek rızık bolluğu gerektirir. Nitekim Şeyh Celalettin Süyuti rahimehullah şöyle buyurmuştur. Şeyh Şemsettin kuddesi ruhunun hattıyla el yazısıyla bir kitabında Ebul Abbas el Müstaffiri rahimehullah'tan şöyle naklettiğini buldum. İmam Ebu Hamid el-Mısri'den ilim tahsil etmek için Mısır'a gittim. Ondan Halit ibn Velit Velid radıyallahu anh'ın hadisini sordum. O da bana bir sene oruç tutmamı emretti. Bir sene sonra tekrar sorduğumda bana, kendisinden Halit ibn Velid radıyallahu anh'a kadar olan şeyhlerinin senetlerini sayarak şöyle haber verdi. Bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şüphesiz ben sana dünya ve ahirette olan her şeyden soracağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aklına geleni sor buyurdu. Adam ey Allah'ın nebisi Allah'a günahlardan arınmış olarak kavuşmak istiyorum deyince cünüplükten tertemiz yıkan kıyamet günü Allah'a günahsız olarak kavuşursun buyurdu. O zat rızkımın genişlemesini istiyorum deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizliğe abdeste devam et ki rızkın genişletilsin buyurdu. Bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre gusul günahlardan temizlenmeye abdestse rızkın artmasına sebep olur. Abdullah ibni Selam radiyallahu an Allah Teala'nın indirdiği bir kitapta şöyle yazılı olduğunu buldum, demiştir. Her abdest bozduğunda abdest alan, evlerde namahrem kadınların yanına hiç girmeyen ve haksız yolla mal kazanmayan dünyadan hesapsız olarak rızıklandırılır. Muhammed İbni İbrahim'den nakledildiğine göre Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. Ey Musa, bir hükümdardan korkarsan hemen abdest al. Ailene de abdest almalarını emret. Çünkü abdest alan kişi korktuğu şeyden emniyet içinde olur. Son olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi Allahu Teala'nın ''Kendisi sebebiyle hataları mahvedeceği ve dereceleri yükselteceği amellere delalet edeyim mi?'' buyurdu. sahabe kiram, ''Buyur ya Resulallah'' deyince, ''Zorluklara rağmen abdest almak, mescitlere çok adım atmak ve bir namazın ardından diğer namazı beklemek, işte ribat, düşmandan korunma.'' Veya Allah yolunda sınırlarda nöbet bekleme yerine geçen amel budur buyurdu. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi İkinci Bölüm Sonu